nes şeytanu necim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaînen ve Geçen dersimizde hatırladığımız üzere Hac suresi Kıyametin şiddetli sarsıntısını, zelzelesini hatırlatarak ve bundan dolayı Allah'tan korkmamızı dile getirerek başlamıştım. <gülüyor> Bu kıyamet esnasındaki dehşet o derece büyük olacak ki Süt emzirmekte olan bir kadın, süt emzirdiği çocuğunu verecek, hatırlayamayacak. Gebe varsa çocuğunu düşürecek. İnsanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görünecekler. Durum buyken insanlar arasından bazıları Allah hakkında Herhangi bir bilgi sahibi olmadığı halde Bilgisizce tartışır. Bu şekilde bilgisizce Allah hakkında tartışanları da Cenab-ı Allah Şeytanların dostu olmaya mahkum edilmişler olarak mahkum olmuşlar olarak nitelendirir. <Gülüyor> Cenab-ı Allah kıyamet sarsıntısını hatırlattıktan sonra <gülüyor> insanların niçin yaratıldıklarını Dine getirmek üzere, kıyametten sonraki hadiselere, daha doğrusu ölümden sonra dirilişe dikkatimizi çekiyoruz. İşte bu Haç Suresinin 5. ayeti. Geçen dersimizde başladık. Yavaş yavaş onu anlamaya çalıştık. Ve ayetin son bölümlerine gelmiştik. <gülüyor> Ayet-i Kerime bütün insanlara sesleniyor ve diyor ki Ey insanlar, eğer ölümden sonra diriliş hakkında şüpheniz varsa bize kendimizi düşündürüyor. Kendinizi düşünün diyor. Hatırlayın ki diyor, biz sizi yani... İlk atanız olan Adem'i topraktan yarattık Sonra sizi bir nutfeden yarattık Nutfe çocuğun anne rahmine ilk düştüğü zamanı ifade eder Daha sonra sülük gibi yapışan bir kan parçacığından ki aynen insanoğlu böyledir belli bir süre sonra 40 gün yaklaşık 40 gün sonra sülüyü andıran bir kan damlacığı halinde rahmin cidarına yapışır ve oradan kanla beslenerek büyür sonra bir mudga yani bir çiğnemlik et kadar, bir lokmacık, küçük bir lokmacık et kadar olur. Şekilli ve şekilsiz. Bir başka yerde mudgadan sonra kemik oluştuğundan bahsedilir. Kemiye de et giydirilmesinden bahsedilir. Daha sonra Yüce Allah bizleri bir bebek olarak dünyaya çıkardığını belirtir. Tabi gerek annenin yapısında meydana gelen değişiklikler, hamileliği esnasında, doğum sırasında ve doğum sonrasında. Annenin yapısında meydana gelen değişiklikler hepsi o şartlara göre çocuğun bebeğin ihtiyacına en elverişli olacak şekilde ve en uygun zamanda ortaya çıkar. Çocuk dünyaya gelmeden, bebek dünyaya gelmeden annenin sütü gelmez. Doğumla birlikte annenin hamilelik dolayısıyla vücudunda ciddi değişiklikler, fizyolojik değişiklikler ki bu işin uzmanları bunu çok iyi bilirler, fevkalade büyük değişiklikler meydana gelir. Hamilelik sebebiyle. Doğum esnasında da annenin vücudunda bebek ayrı bir mucize zaten. Annenin vücudunda da o bebeğin hayatiyetine ve ihtiyaçlarına uygun, doğuma elverişli, doğum sonrasında da çocuğuna bakacak şekilde o kadar harikulade değişiklikler meydana gelir ki, öyle ki kadın hamile kaldıktan sonra hamilelik öncesinden farklı bir kadındır fizyolojik yapısı itibariyle. Doğum yaptıktan sonra hamilelik dönemindekinden farklı bir kadındır. Fizyolojik yapısı itibariyle. Bunların hepsini Cenab-ı Allah ne yapıyor? Ölümden sonra dirilişin şüphe götürmeyeceğini, şüpheye mahal vermeyen muazzam bir gerçek olduğunu anlatmak için deliller olarak serdediyor siz ne diyorsunuz demeye getiriyor. Ben bakın bir tek yavruyu bebeği dünyaya getirmek için bunca inkılapları, bunca değişimleri, bunca şekilleri görünüşte şekil olarak ifade edindiyse kadın aynı kadındır. Belki biraz işte kilo almıştır, yüzü değişmiştir vesaire falan ama netice itibariyle öyle çok Böyle aman aman bir değişiklik görünmüyor. Ama iç bünyesinde tamamıyla hamileliği o çocuğun gelişmesiyle paralel farklılıklar sürekli meydana gelir. Ve sonradan zamanı gelince eski haline avret eder, geri döner. Bir bebeğin dünyaya gelişinin izlenmesi bile annesiyle beraber... Bunu yapmaya kadir olan ve bu değişiklikleri, muazzam değişiklikleri gerçekleştiren Allah, elbette ki ölümden sonra da beşeriyeti herkesi dilediklerini diriltmeye kadirdir. Demekten başka söyleyecek hiçbir sözü olmaz. Ve bu onun için belki dünyada bilinen en kesin gerçeklerden, daha kesin bir gerçek olarak meydana gelir. Ondan sonra Cenabı Allah insanın bebeklikten ölümüne kadar kimisi çocukluk, işte gençlik, yaş olgunluk, yaşlılık, hatta bulanıklık, ışlık veya temelli kötürüm, kalmak veya gücünün hiçbir şey etmemesi, hafızasını kaybetmesi vesaire ve ölüm. Kimisi de daha önceki dönemlerden Herhangi birisinde ölür. Ve hepsi Allahü Teala'nın hüküm ve kazasıyla, takdiriyle dilemesiyle olur. <gülüyor> Ondan sonra bir delil daha zikrederek ayet-i kerime ifade arındaysa başladığı hakikati pekiştirerek sona eriyor. Diyor ki <gülüyor> ki burada kalmıştık geçen dersimizde ve teral ardhahamide ve sen yeri hareketsiz, cansız görür. Görünüşten bahsediyor, hakikatten değil. Bizim görüşümüzle yer hareketsiz. Ama içerisinde kim bilir ne hareketler var. Sen yeri hareketsiz görürsün diyor. Yer hareketsizdir demiyor toprakta hareket yok demiyor. Sen hareket ettiğini görmezsin diyor yani. Ama diyor zaten şimdi söylüyor. <gülüyor> Fe izenzelna aleha'l ma. Biz o yerin üzerine suyu indirdik mi ihtezet bir sarsıntı geçirir ve rabet ve kabarır ve anbetet min kulli zevc bahik ve Göz kamaştırıcı her bir çeşitten çift çift ne yapar? Bitirir. Yani diyor ki siz ölümden sonra dirilişi inkar ediyorsunuz. Bakın ben diyor yerde bir hayat meydana getiriyorum. Yeri kupkuru görüyorsunuz. Üzerine yağmur yağdırıyorum. O yağmur sonrası yerde bir takım hareketler meydana gelir, değişiklikler meydana gelir. Sarsılır, kabarır ve her türlü güzel çiftten bitirir. Cenab-ı Allah'ın verdiği bu örneklerde gerek her birimizin macerasını yani doğum, hamilelik döneminden itibaren her birimizin macerasını Anlatması gerek bu şekilde yeryüzünden bitkilerin yaşarması sürecinde hiçbir beşeri gücün, Cenab-ı Allah'ın dışındaki hiçbir mahlukun en ufak bir müdahalesi yoktur. Hatta müdahale edilecek olsa tehlikeli olur, süreç bozulur. Değil mi? Faraza. Hamile bir kadın, karnına ağır bir darbe yese, düşük yapabilir, çocuk sakatlanabilir vesaire. Yani bir mahlukun bir müdahalesi yok. Her şey tamamıyla Allah'ın kudretiyle cereyan ediyor. Ve biz sadece bir oluşumu, bir süreci biliyoruz. Ama bunun nasıl tamamlandığını bilemeyiz. insandan bu yana ve kıyamete kadar ve şu anda kaç milyar insan var kaç milyar insan geçip gitti ve aynı anda yeryüzünün her tarafında kaç tane kadın her birisi değişik saatlerde sürelerde hamile bulunuyor ve bunların hepsinin ihtiyaçları Annelerinin karnındaki durumları, annelerinin yapısındaki fizyolojik değişiklikler ve benzeri bütün hususlar apayrı düzenleniyor. En ufak bir şah, sapma olmadan süreç her yerde başlı başına ayrı ayrı tamamlanıyor. Her bir evlat için, her bir bebek için tabii ki daha erken düşer diye söyledi onu. Biz ondan bahsetmiyoruz. Normal doğumlardan ve tamamlanan doğumlardan bahsediyoruz. Her birisi için süreç ifade yerindeyse en hassas saatler gibi tıkır tıkır işliyor. Yaratılış mucizesi öyle üzerinde durmadan düşünmeden geçeceğimiz bir mucize değildir. Ve bu hususta insanın bilgisi ne kadar artarsa Cenab-ı Allah'ın kudreti de hayranlığı o kadar artar. İmanı o kadar pekişir. Çünkü gerçekten eşsiz bir mucize. Ifadelerinde ise annesinin karnında parmak boyunda bir çocuğun yüzü, başı, gözü, eli, ayağı, ayak tırnaklarına varıncaya kadar şekilleniyor ya. İç organlarından bahsetmiyorum. Bunun potansiyel olarak nasıl büyüyeceğinden, nasıl olgunlaşacağından, dünyada nasıl gelişeceğinden bahsetmiyorum. Onun için yaratma mucizesi, akıllara durgunluk verecek harikulade bir hadisedir. O halde, hakikat bu iken bizim, ölümden sonra dirilişi, Şüpheyle inkar etmek şöyle dursun, şüpheyle dahi karşılamamamız gerekiyor. Aksine bütün kalbimizle buna iman edeceğiz. Peki inandık da ne olacak, niçin inanacağız? Olacağı için mi? Evet, olacağı için ama niçin olacak? Onu başta söylüyor. Surenin başında ve Kur'an-ı Kerim'in elbette başka yerlerinde. Ya eyyühen اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar Rabbinizden korkunuz takvalı olunuz. Takva nedir? Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasaklarından kaçınmak. Bütün mesele burada. Yani öldükten sonra dirilişin bize hatırlatılması veya Ölümden sonra dirilişin iman esası olmasının sebebi hayatımızı ahirete göre ayarlamamızdır. Dünya hayatını ahirete göre ayarlamayan insan canavarlaşır. Ahirette dirilip Allah'ın önünde dünyada yaptıklarından, yapacaklarından hesap vereceğine iman etmeyen bir insanı Ha, kalbine korku sararsınız, o korkuyu ciddi kabul eder, belki bazı şeylerden çekinir, bazen korkuyu da dinlemez. Fakat Allah korkusu hiçbir korkuya da benzemez. Yani takva, beşeri korkular veya maddi korkulara benzemez. Takvada severek, isteyerek, bilerek, şuurlu olarak itaat mevzu bahistir. Bilerek isteyerek emirler yerine getirilir... ...yasaklardan uzak kalınır. Onun için mümin... ...dünya hayatını... ...ahirete göre... ...ayarladığı zaman... ...sadece namaz kılan... ...oruç tutan... ...gücü varsa hac edip zekat eden bir Müslüman... ...zekat veren bir Müslümandan ibaret... ...olmaz. Ya... Sorumluluklarını bilen, görevlerini yerine getiren, bunların farkında olan, karşındakinin hukukuna azami derecede riayet eden, yalnız parasal veya maddi haklarına, hukukuna değil, onun şeref ve haysiyetine dahi o kadar saygılıdır ki gıyabında onun hoşuna gitmeyecek bir sözü doğru dahi olsa söylemez. Gıybet yani yapmaz. Niye gıybet yapmıyoruz? Çünkü gıybet yapmak ölmüş kardeşimizin etini yemek gibidir diyoruz. Buna inanıyoruz. Kul hakkıdır diyoruz. Ben birisinin gıybetini yaparsam ondan helallık dilemem gerekir diyoruz. Veya en azından onun gıybetini yaptığıma denk onu Allah'tan mağfiret dilemem gerekir diyoruz. Bu bizde ne yapacaktır? Karşımızdakinin hukukuna riayet hassasiyetini her geçen gün daha güçlendirecektir. Haksızlık yapmaz. Kediye zulmetmez. Köpeğe zulmetmez. Zevki için. Efendime söyleyeyim şu hayvanı esir almaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Hayvan severler. Hayvanlara ne kadar ihanet ettiklerinin farkında değildir. Zannediyor ki köpeğin fıtratını bozarak köpeği kucağına almakla hayvan sevdiğini zannediyor. Öyle bir sevgi olmaz. Hayvanı fıtratından uzaklaştırıyorsun ve hayvan ticareti sektörünü oluşturuyorsun. Ondan sonra hayvan seviyorlar. Vallahi yalancıdırlar çoğu farkında değiller. Siz aslında hayvan sevmiyorsunuz. O sevdiğinizi, zannettiğiniz hayvanların sektörünü besliyorsunuz. Bu budur. Yoksa hilkati değiştirilmiş, efendim, bir bakıyorsun bacakları şu kadar, sırtı şu kadar uzamış, kulakları böyle satmış falan filan. Öyle bir köpek yok. Ama oluşturuyorlar. Genleriyle oynayarak böyle bir şey çıkartıyor. Ondan sonra şu kadar, binlerce dolar vesaire her neyse. Bildiğimiz bir hal olmadığı için o tarafını fiyatlarında daha haberimiz yok söylesek gülünç olur belki. Ama böyle bir sektör var dünyada. Ve ciddi paralar dönüyor. Hayvan sevdiklerini zannedenler de bu tezgahta rollerinin ne olduğunu farkında bile değiller. Bir defa hayvandan ibaret değil, tabiatı, kainatı sevmek kainat düzenini, nizamını, dengesini bozmamaya çalışmakla, bunun için gerekli titizliği göstermekle başlar. Kainattaki güç ve imkanları Allahü Teala'nın emrimize verdiğini kabul ederek, son derece iktisatlı, lüzumlu ve yerli yerinde kullanmakla başlar. Bu budur. Bir din düşünün ki o dinin direği namaz olsun. O namaz için de abdest zorunlu olsun. Abdest alacak kimseye dahi bu din nehir kenarında dahi olsan suyu israf etmeyeceksindir. İnsanımız ne yapıyor? Sabah tıraş olacak. Musluk foşur foşur akar tıraş oluncaya kadar. Örneklerden bir örnek. Ama biz ne yaparız? Abdest aldığımız zaman aman musluğu fazla açmayalım deriz. Cimrilikten mi? Hayır. Odamla suda herkesin hakkı var. Bundan dolayıdır bu. Onun için ahirete iman arkasından dünya hayatındaki düzeni getirir. Bazen biz dünyamızda ahireti kazanacağımızı zannediyoruz. Öyle öyledir zaten. Fakat dünyada ahiretin kazanılması da ahiretin hesaba katılıp hesaba katılmasıyla mümkündür. Dünya hayatında ahiretini hesaba katmadan yaşayan bir insanın ahireti dünyasında kazanması mümkün olmadığı gibi dünyada kendisine ve etrafındakilere, insanlara, canlılara ve cansızlara faydalı bir mahluk olmasına da imkan yoktur. Faydalı bir varlık olmasına da imkan yoktur. Demek ki <gülüyor> materyalizm ve buna bağlı olarak kendimizden bahsedecek olursak Allah'tan, dinden, imandan, peygamberden, ahiretten bahsedilmeyen bir eğitim ...dayatıldı bu millete... ...ve... ...inançla... ...sağlıklı bir alakası ve irtibatı olmayan... ...bir nesil yetişti... ...bu nesil... ...rahatlıkla... ...vurgunlar yapabilen bir nesil oldu... ...bu nesil acımasız bir nesil oldu... ...bu nesil Allah'ı hatırlamayan bir nesil oldu... ...bu nesil... ...içkiden, zinadan vesaireden korkmadı... ...çekinmedi... Bunları tabii gördüğü normal bir iş gördü vesaire. Her türlü günahı, isyanı, Allah'a kafa tutmayı, insanlara zulmetmeyi vesaireyi olabilir. Normal karşılanır şeyler kabul etti. Sebep Allah'a iman ve buna bağlı olarak ahirete imanın hak ettiği yeri ve değeri bulmaması ve hak edildiği gibi insanların kalbine yerleştirilmemesi. Onun için Kur'an-ı Kerim bu ve daha birçok surede hemen hemen ahirete en azından birer gönderme en azından birer gönderme olmayan Kur'an-ı Kerim'de kısa sureleri bir kenara bırakacak olsak o da bazıları diyelim ki elemtera keyfe feale gibi ve aliyile fi kureyş gibi bunlar dışında birkaç sure hariç ahirete Doğrudan veya dolaylı bir göndermenin, bir ahiretin mevzubahisi olmadığı Kur'an-ı Kerim'in tek bir suresi daha yoktur. Niçin? Çünkü dünya hayatının yola koyulmasında, düzene girmesinde ahirete imanın yeri pek büyüktür de onun için. Ve eğer bugün dünyada zulüm, Hayasızlık, isyan, küfür her türlü gaddarlık, acımasızlık, adil olmayan üretim, adil olmayan dağılım ve paylaşım ve bu gibi sayılamayacak kadar çok olumsuzluklar yaşanıyorsa bunun tek bir sebebi vardır. Allah'a ve ahiret gününe doğru bir şekilde iman etmemek ve bu imanın özellikle yetişen neslin kalbine nakşedilmemesidir. Böyle devam ederse imansızlığın zararları, zehirli yemişleri biçilmeye devam edecektir. Bu sıradan bir zehir değil. Sadece dünyada öldürmekle bırakmaz Ebedi hayatı da imansızlık öyle bir zehirdir. Ebedi hayatı da katleden bir zehirdir bu. Ebedi hayatı da zehir eden bir zehirdir. Ayet-i Kerime devamında diyor ki, niçin bu böyle? Bu anlatılanlar niçin böyle? Kıyamet, ahiret, ölümden sonra diriliş vesaire... Zalikä bıanı Allaha, o el hak ve, ve onu yuhil müte ve ala şeyin kadir. <gülüyor> Bunun böyle olmasının sebebi Allah'ın hakkın ta kendisi oluşundan dolayıdır. Yani onun dışındaki mabutlar, onun dışındaki ilahlar, onun dışındaki şeriat koyucular. Onun dışındaki insanlık hayatına nizam, intizam ve düzen vermek iddiasında olan kurumlar, kuruluşlar, fertler, küçükler, büyükler ne olurlarsa olsunlar hepsi batıldır. Sadece hak olan Allah'tır ve O'nun bildirdikleridir. Allah hak kendisi olduğundan ötürü ölümden sonra insanları diriltecek ve her hak sahibine hak ettiğini verecektir. <gülüyor> Mükafat görmesi gerekenleri mükafatlandıracağı gibi cezalandırılması gerekenleri de hak ettikleri şekilde cezalandıracaktır. Haşa cenab Allah bu kadar imandan bahsedecek bu kadar takvadan bahsedecek. Bu kadar salih amellerden bahsedecek. Ondan sonra dünya hayatında iman edenle itmeyeni ayırdık etmeyerek ahirette aynı kefeye koyacak. Böyleyse allah Teala hak olamaz ki. Batının kendisi olur haşa. Niçin diyor? Velik. Bunun böyle olmasının sebebi şudur diyor. Bi ennallaha huvel hak. O Hakkın Kendisidir Yani Varlığa Birliği Haktır Gönderdiği Resulleri Haktır İndirdiği Şeriatı Haktır Kur'an-ı Kerim'i Haktır Yüce Resulünün Bu Kur'an'ın Hayata Nasıl Geçirileceğini Göstermesi Hakkın Kendisidir Allah'tan Gelen Hiçbir Şey Hiçbir Şey hakkın dışında değildir ve Allah'ın emredip ferman buyurduğu hiçbir şey hakkı aykırı değildir. Çünkü diyor Allah hakkın ta kendisidir. Ve ennehu yuhyil mevta, ve çünkü o ölüleri diriltir. Az önce kısaca değinmeye çalıştığımız gibi ve ayrıca Ve ennehu ala kulli şeyin Kadir Bazen Kendi kendimize düşünürüz ya Bu kadar insan geldi Ve gelecek daha Bunlar ölüyorlar Çürüyorlar Kimisi kurda kuşa yem oluyor Kimisi denizde kayboluyor Orada çürüyor Kimisi şurada kimisi burada kimisi orada Kimi burada ne olacak? Nasıl dirilecek bunlar? İslam alimlerinin kısaca bu soruya verdikleri cevabın özeti şudur. Biz mahşerde, ki Kur'an-ı Kerim de bunu söylüyor, mahşerde diriltileceğimiz zaman bu dünyadaki bedenlerimizle diriltilmeyeceğiz. Allah Teala bize aynı şekilde acı çekecek, ızdırap çekecek ruhumuzla beraber bir beden verecek. Çünkü hadis-i şerifte de belirtildiği üzere ki zannederim çoğunuz duymuşsunuzdur bu hadisi. İnsan oğlunun tamamı çürür. Onda acı buz belki kuyruk sokumu. Bak ki o en ucundaki küçücük kebik o hariç çürü yiyecektir. Allahü Teala mahlukatı insanları dirilteceği vakit semadan, hadis şerifte kullandığı için kullanıyorum erkeklerin menisini andıran bir yağmur yağacak diyor. Ve o ac zenepten herkes kendi ac zenebinden yeniden bedenlenecek ve o beden ruhuyla beraber Ayağa kalkacak. Dolayısıyla herkesin ifadeleri ise programı şeyi kodları, genleri, şifreleri, ne lazımsa, chipleri vesaire, bugünkü dille şeydedir, acbüzenebindedir. Ve Cenab-ı Allah bunu dilediği vakit tıpkı Diyor bir ekinin bitmesi gibi herkes kendi acb-ı zenebinden yeniden vücuda gelecektir. allah Teala işte her şeye kadir budur. Göstergelerinden birisi budur. Ve ennehu ala kulli şeyin kadir. Bunun bir diğer sebebi vardır. Ve enne s la rayba fiyâ. Ve muhakkak kıyamet de gelecektir. Onun geleceğinde hiçbir şüphe yoktur. es eliflamlıdır, Elif lamlıdır, tanımlıdır. Herhangi bir saat değil bu. Bilinen bir saat. 60 dakika değil buradaki saat. O kıyametin geleceği vakti anlatan bir tabirdir. Özel bir saat yani. Allah'tan başka kimsenin bilmediği Mahiyetini de zamanını da, ondan başka hiç kimsenin bilmediği, nasıl olacak, ne gibi değişiklikler olacak Kur'an-ı Kerim bizlere özellikle Mekki surelerde, özellikle Amme cüzündeki surelerde, kıyametin nasıl kopacağını anlatan sureler çok. Güneş ışığı söndürülecek, ay ve güneş bir araya gelecek yıldızlar dökülecek, denizler kaynayıp coşacak vesaire. Bir yığın bir yığın. Kim diyor? Kıyameti gözleriyle görürcesine. Görmek istiyorsa, oku, anlamak istiyorsa şu anda sureleri ismen hatırlayamadım belki hatırlayanınız vardır. Şu şu sureleri okusun diyor. Tekvir suresi bunlardan birisidir evet. özle görür gibi resmini çizmiş. İle sema unfatırat. Allahu Akbar. Gök çatlayacak. İle şemsu kuvirat. -um Güneş dört -to -to -to top edilecek. Işığı söndürülecek. İle nejumun kederat devamında. İle sema, İle sema unfatırat. Diya mı? Dehşetli bir hal. Değil niçin? Çünkü kıyamet gelecek ve geleceğinde bir şüphe yoktur. Biz bugün zaten dünyada görüyoruz. Geçen dersimizde de kısaca bahsetmiştik. Üç tane kıyametin mevcudiyetinden söz etmiştik. Münferit kıyamet, yani herkesin kendi kıyabeti, ölümü. Toplumsal kıyamet ümmet kıyameti, li ümmetin ecel gibi her ümmetin bir eceli vardır ayetin ve diğer işaret edeyim. bir de büyük kıyamet. İbretli hadis geliyor ya Resulullah diyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Soru ne hazırladın? Kıyamete hazırlığın ne? Onca kıyametin ne zaman kopacağını bir kere ara bakalım. Ben kıyamete ne kadar hazırım? Ona bakalım. Zaten Haşr suresinin sonunda Cenab-ı Allah böyle diyor. Estağfirullah. Ya eyyuhen-nâsu takullâhe vel temzurü nefsu mâ kaddemet liğadîhi vettaqullâh. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Herkes yarına neler hazırladığına bir baksın. Belki günde birkaç defa kendimizi hesaba çekmemizin hatırımıza gelmesi özellikle zor olabilir. Fakat hiç olmasa. Her akşam yatmadan 2-3 dakika önce, 2-3 dakikalık bir günlük muhasebe yapalım. Hadi olmadı haftada bir hiç unutmayalım diye cuma akşamı olabilir bu. Yani sabit bir gün tespit eder. Ve bu hafta ben ne yaptım ne yapabilirdim daha veya yapmamam gerekenlerden kendimi ne kadar koruyabilirdim. Ve bundan sonrası için planım programım, programım ne? Niçin? Çünkü kimse sabahı ettiği zaman akşamı edip etmeyeceğinin garantisi yok elinde. Akşamı ettiği zaman sabaha çıkıp çıkmayacağının garantisi yok elinde. Kimsenin elinde yok. Onun için hadis değildir ama hadis diye rivayet edilir. Fakat muhtevası doğru. Hâsibû enfüsekûn qable entuhâsebûn. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Özellikle yanlış bir eğitim var. Aman gençlerimize ölümden bahsetmeyelim, öldükten sonra dirilişinden. Hayır. Ölümden bahsetmezseniz bir ölümü gördükleri zaman yıkılırlar. Dünyaları biter. Doğmak ne kadar tabi ise ölmek de o kadar tabiidir. Bunlar vazgeçilmez şeylerdir. Doğuyorsak öleceğiz. Öleceğiz. Çocuğumuzun kalbine küçük yaştan ölüm korkusunu demiyorum. Ölüm hakikati diye. Asıl hatırlatmak isteyenler ölümü korkunç gösteriyorlar. Ölüm bir hakikattir. Öleceğiz arkadaş. Bu ölümü güzelleştirmek de bizim elimizdedir. Ölümün kendimiz için korkulacak bir hal olmasını istemiyorsak gereğini yapalım. Evet, ölümümüzün zorluğunu, sıkıntılarını, korkunçluğunu hafifletmek, azaltmak bizim elimizde. Sıfırlamak mümkün değil. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bilâ ölüm döşeğindeyken bayılıp ayıldığı zaman şüphesiz ki ölümün çok zor halleri var diyordu. O sıfırlayamayız. Amellerimizle istediği kadar amelimiz büyük olsun. Hayır. Ama Allah'tan o ölümün halini, ölüm halini bize kolaylaştırması için Vesilemiz olabilir. Nedir bu vesile? Amelimizdir. Filan fani şahıs değildir. Haşa. Bu yanlışlığa kimse düşmesin. Bunun tasdiki ifadeyle ise Vak'a suresinin sonunu okuyalım. Ona hiçbir faydanız olmaz diyor. Gücünüz yetiyorsa hadi onun Ruhunu geri çevirin, çeviremezsiniz diyor. Dolayısıyla bu bir gerçek, bu bir vaka. Tabi bir hadise olarak bunu görsün çocuklarımız. Öyle anlasın. Ben de öleceğim, annem de ölecek, babam da ölecek, kardeşlerim de ölecek. Ne olacak? Ölecek. Elhamdülillah ki yok olmuyoruz. Onlar salih insandılar. Ben de salih insan olayım, ahirette beraber olacağız. Onların salih amelleri azdı, ben de onların adına çok salih amel işleyeyim, onlara çok dua edeyim, Rabbim bizi beraber etsin. Ölüm, daha güzel yaşamak için yerine göre bir dinamiktir. İşte kıyamet de böyledir. Büyüğüyle, küçüğüyle, ortasıyla kıyamet insana hayata insanı hayata karşı olumsuz bir tavır takılmak neticesine götürmez aksine sağlıklı bir ahiret imanı sürekli olarak hayatta olumlu etkin ve faal olmamızı sağlar onun imkanlarını ortaya koyar ve Allaha Bau Ben fil kubur ve Şüphesiz Allah kabirdekileri gönderecektir bas Göndermek demek. Onları dirilterek ne yapacaktır? Kabirde bulunanları diriltecek, onları yeniden var edecektir. Cenab-ı Allah'tan kelime-i şehadet manasına uygun bir hayat onunla o hakikate iman ile birlikte bir ölüm ve bu hakikat üzere kabirlerimizden diriltilmeyi niyaz ederiz. Rabbim bu halleri bizden esirgemesin inşallah. Fakat işin esası bizim kelime-i şehadet çerçevesi içerisinde hayatımızı idame ettirmemizdir. Allah'ın izniyle bu endişe ile yaşadığımız takdirde kelime-i üzere yaşanır. Rabbim müyesser eder. Kelime-i üzere ölüm yine Rabbim müyesser eder. Ve kelime-i üzere de diriliş Rabbim müyesser eder inşallah. Birazdan devam ederiz inşallah. ar <gülüyor> billah <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir ayet-i kerime var ki ayrı bir ibret. Diyor ki Estaizu billah وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ İnsanlar arasından öyle kimseler de vardır ki Herhangi bir bilgisi, bir hidayeti ve önünü aydınlatıcı bir kitabı bulunmadığı halde Allah hakkında mücadele eder. Şimdi bir önceki, iki önceki diyelim ayette Allah'ın hak olduğu belirtildi. Allah hakkında mücadele başlı başına bir bilgisizlik. Başlı başına bir cehalet. Zaten Allah hakkında bir delile dayanarak mücadele etmek mümkün değil. Böyle bir delil yok. Allah'ın varlığını mı tartışacaksın? Neye dayanarak? Getirebileceğin bütün delil e ben görmüyorum, görmediğime inanmıyorum demenin ötesine gidebilir mi? Bu delil midir şimdi? Bunu delil diye ciddiye almak, buna cevap vermeye kalkışmak... ...ona hak etmediği bir değeri verir. Böyle bir değeri hak etmiyor, ciddiye almayı hak etmiyor bu gibi şeyler. Şimdi... ...bir, hem Allah hakkında mücadele ediyor... Hem de bu kişinin Katmerli Kat kat Cehalet çarpı cehalet Çarpı cehalet çarpı cehalet Ne kadar oluyorsa artık İçerisinde olduğunu Anlatmak için cenab Allah Bir Allah hakkında mücadele eder iki ilimsizdir İki bu konuda hidayeti yok Üç Aydınlatıcı bir kitabı da yok Demek ki İlmi mücadelenin, tartışmanın bir takım dayanakları olmak zorundadır. Evvela bilgimiz olacak o mevzuda. Ondan sonra bu konuda bize doğruyu gösteren bir rehberliğe sahip olacak. Sahip olduğumuz bu ilim. Ve bu ilim gerçekten o konuda bizi aydınlatıcı bir yazılı belgeye yani kitaba İstinad edecek Bugün Her türlü küfür ve dalaletin Dayanığı mesnedi ne İlimden dayanağı var mı Yok Hidayetten dayanağı var mı Yok Ortalığı aydınlatan Etrafı aydınlatan bir ilahi kitaba Dayanağı var mı Yok Bunlardan herhangi birisinden veya tamamından dayanağı olmayan hiçbir iddianın, hiçbir tezin, hiçbir felsefenin, hiçbir ideolojinin, hiçbir en ufak bir değer hükmünün de bir yasanında. Hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah, biz insanlara iki tane önemli delil, vermiştir. Ve hepsinde de hemen hemen bütün insanlar en azından mükellef olanlar müsavidir. allah Teala her birimize kendi varlığını, birliğini tanıyacak peygamberlerin ulaştırdığı şeriatı anlayacak bir akıl vermiştir. He, akıl mertebelerimiz farklı olabilir. Fakat bu Mükellefiyet sınırında olan herkes, akli seviyesi kavrayışı en düşük olanında bile Allah'ın varlığını, birliğini idrak edip, onun şeriatını, hitabını anlayabilecek bir kavrama kabiliyeti, bir anlayış kabiliyeti vardır. Bu konuda Cenab-ı Allah bütün insanları şeriatı anlamak bakımından aralarında, Bundan sonra de farklı dereceler bulunsa bile eşittirler. Peygamberlerin şeriatinin bizlere tebliği arasında da bir eşitlik vardır. Fakul anzartukum ala seva diyor. Ben sizleri eşit bir düzeyde inzar ettim. Kiminize özel, kiminize farklı bir hüküm vermedim. Tebliğ etmedim. Herkese hepinize uyarım aynıdır. Ne diyor? Kul ya nas inni rasulullah ileykum. Deki insanlar ben Allah'ın size gönderdiği resulüyüm. Bütün insanlar demek ki şeriatı idrak etmek ve şeriat'a muhatap olmak bakımından Mükellef insanlar hepsi eşit düzlemdedir. Kimsenin kimseye bir ayrıcalığı yoktur. Veya onu mükellefiyetlerini e, yerine getirmek konumundan yükseltecek, şimdiki, ya şimdiki değil hukuki tabiriyle variste kalacak bir özelliği yoktur. Bu af tutacak bir özelliği yok. Herkes... Aynı şeriata muhataptır. Herkes aynı şeriatten sorumludur. Herkes aynı Cenab-ı Allah'ın aynı hitabından, aynı kitabından mesuldür. Onun gereklerini yerine getirmek zorundadır. Demek ki ilim, hidayet ve aydınlatıcı kitap bakımından bütün insanlar eşit imkanlara sahiptir. Kimsenin önünde bu kitaba ulaşmanın önünü kesen bir engel yoktur. Bu kitabı anlamanın önünde bir engel yoktur. Efendim bu kitap Arapça ben Arapça bilmem. Velev ki Arapça olsa velev ki sen Arapça bilmesen bile. En olumsuz şeklini düşünelim. Her bir şeyin veya en azından herkes kendi mesleğinin kılıkırk yararcasına bütün inceliğini öğrenebiliyor da Allah'ın dinini öğrenmek için Arapça öğrenemiyorum diyebilir mi? Samimi söylüyorum öğrenmek isteyen herkes bir şekilde öğrenir. Hadi öğrenmedin. Elhamdülillah ki bugün dünyanın en az konuşulan dillerine varıncaya kadar en az 5-10 tane Kur'an-ı Kerim tercümesi 3-4 tane tefsir temel hadis kitaplarından bir iki tane birkaç tane fıkıh kitabı yetecek kadar vardır bütün dünya dillerinde var kimsenin bugün hele dünyada İslam'ı öğrenme imkanına kavuşamaması gibi veya sahip olaması gibi bir durum öz değil. Dolayısıyla bizim önümüzde ilim, hidayet ve aydınlatıcı kitap hepimizin mevcut. Şimdi bunlar mevcutken kalkıp Allah'ın varlığı, birliği ve şeriatı hakkında. Çünkü bakın fillâhi Yalnız Allah'ın varlığı hakkında demek değil. Allah ve ifade ise Allah'a ait, Allah'a iman çerçevesinde olan her husus demektir. Kimi insanlar diyor Allah'ın varlığı, birliği biz iyice anlaşılsın diye ve şeriatı hakkında kitapsız, bilgisiz, hidayetsiz ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın tartışır. Cenab-ı Allah böyle bir tartışmaya girişenin ne kadar cahil ve ne kadar zalim olduğuna işaret ediyor. İlme dayanmadan, bilgiye dayanmadan, aydınlatıcı bir hidayet ve bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmak. Bu aynı zamanda bize ilmin yolunu ve edebini de öğretiyor. Daha önce gördük İsra Suresi'nde Cenabı Allah buyuruyor. Ve la takfu ma lekes bihi ilm. Bilgi sahibi olmadığın herhangi bir şeyin arkasından gitme. İzinden gitme. İlim. Bugün İslam ümmetinin her alanda en çok ihmal ettiği şeydir ilim. Oysa bizim dinimizin hepinizin bildiği gibi ilk emri okumaktır. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyen bir dinin bir müntesibiyiz. Niye bu cehalet? Nasıl izah edilir? Ümmi bir peygamberin semadan getirdiği, beşeriyetin en büyük ilim ve ilham, hidayet kaynağı, Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bu ümmet, ümmetlerin en cahilleri arasında. Yazık değil mi bu ümmete? Yakışır mı bize? Niye hala küçüğümüzden büyüğümüze kadar lüzumsuz işlerle vakit kaybediyoruz? Bilgisayarlar, cep telefonlar, bilmem neler vesaireler, bizi ilimden temelli uzaklaştırdı. İlim yaparız bilecek, halbuki bunlar bu alanda da kullanılabilir. ha. İlmimizi artırmak, bilgimizi, görgümüzü, kültürümüzü artırmak için fevkalade bir imkan. O yolda kullanmayınca demek ki bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Onun için her vesileyle Cenab-ı Allah bizi ilme yöneltiyor. Bu surede başından sonuna kadar ilme dair göndermeleri baştan şimdiye kadar tek tek izah etmeye, göstermeye gerek yok. Bir düşünün. Allah bizim yaratılışımızdan bahsediyor. Kıyametin dünyanın düzeninin bozulacağından bahsediyor. Bütün bunlar ilimle anlaşılacak, kavranılacak, izah edilecek şeylerdir. Biz ne dinen buna dair ilmi biliyoruz ne söyleyeyim, konuyla alakalı gerekli bilim, bilimsel çalışmaları biliyor veya yapabiliyoruz. Hiçbir hususta ümmet kendisini başkasından ifade erdeyse tırtıkladıklarıyla geçinen bir ümmet olmaktan kurtarmadıkça sömürülmekten, miskinlikten, Üçüncü sınıf bir toplum olmaktan dünya toplumları içerisinde kendimizi kurtaramayız. Allah'ın emrettiği şekilde ilme talip olmak ve ilmi hayatımızı yeniden düzenlemek, boşluklarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve doldurmak zorundayız. böyle bir olumsuz insan tipinden bahsedildi. Yani Allah hakkında bilgisizce mücadele eden. Dolayısıyla Müslümanın olmaması gereken bir özelliktir bu. Peki bu insan tartışırken başka ne yapar? فَانِيَ <gülüyor> اَطْفِهِ Türkçedeki tabiriyle omuz silker. Yüzünü başka tarafa çevirir gider. Yani Hakk'a dönüp iltifat etmez, dönüp bakmaz, en ufak bir kıymet vermez. Niçin böyle yapar? لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ Allah'ın yolundan saptırmak için. Özellikle kötülük işleyenler, kötülükte yalnız kalmak istemezler. birileri kendileriyle aynı neticeyi, aynı olumsuzluğu paylaşsın isterler. Peki Allah'ın yolundan saptırmak için çalışan bu kimsenin durumu ne olacak? Lahu fid dunya khizyun. Böyle bir kimse dünya hayatında böyle bir kimseye dünya hayatında rezillik, rüsvaylık vardır. Bu insan kıymet ve itibar görmez. Diyeceksiniz ki yok öyle bir şey. Nice inkarcı görüyoruz ki el üstünde dolaşıyorlar. Öyle mi? Öyle. Fakat terazinin iki kefesinde de çok affedersiniz necaset varsa bunun tartısının kıymeti yok ki. Önemli olan hak terazidir. Gerçeklerin tartıldığı terazideki kıymeti nedir bu? <Gülüyor> cenab Allah'ın koyduğu şaşmaz ölçüye göre bunların kıymeti ne? Kıymeti ne? Kıyamet gününde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kocaman bir adam gelecek, kocaman mı kocaman. Teraziye konulacak fakat sinek ağırlığı kadar ağırlığı olmayacak diyor. Sinek ağırlığı kadar ağırlığı olmayacak. Mesele bu. Cenab-ı Allah'ın ahiretteki terazisi her şeyin gerçek değeriyle tartılacağı terazi olacak. Onun için çok günahları olan bir kimsenin günahları terazi'nin bir kefesinde uzunca bir hadis bir vesileyle daha önce anlatmıştım sırası gelince yine anlatırız. Öbür tarafa üzerinde la ilahe illallah yazılı bir kağıt parçası. Terazinin öbür kefesine konacak tomar tomar günahların olduğu kefe diye göre ağır basacak. Otomar tomar günahların olduğu kefe havaya kalkacak. La ilahe illallahın yazılı olduğu, kağıdın konulduğu kefe ağır basacaktır. Orada hakikat terazisi tartacaktır. Hakikati hak terazi tartacaktır. Herkesin gerçek kıymeti o zaman ortaya çıkacaktır. Bunlar Kendileri gibi olan insanların arasında aziz olabilirler. Değerli olabilirler. Fakat Allah'ın gerçek kulları Allah'ın nuruyla bakan insanların nazarında hiçbir kıymet taşımazlar. Üstelik ve nudiiquhu yawmal kıyameti azab harik. Böylesine de kıyamet gününde biz ona ...yangın azabını tattıracağız. Yanmak azabını tattıracağız. Yanılsa, dünyadaki gibi bitse, kül olsa iyi. Kurtulacak. Fakat öyle olmayacak. Öyle olmayacak. Ayt kelimede belirtildiği gibi Kullema nazicet culuduhum beddelnahum culudan gayraha liyazuku'l azab. Derileri her piştikçe o derilerinin yerine başka deriler değiştiririz. Azabı tatmaya devam etsinler diye. Onun için Ey ölüm gel yetiş diyecekler Bugün bir defa değil Pek çok defa Ölümü isteyin Elinize geçmeyecek diyor Cenab-ı Allah Bir değil bir çok defa isteyin ha, Elinize geçmeyecek. O halde tekrar aynı konuya geliyoruz. Kur'an-ı Kerim bizi hep aynı şeyleri hatırlatıyor veya düşünmeye itiyor. Ahiret merkezli hayat. Ahireti merkeze koyacağımız bir hayat ve bir dünya kurmak zorundayız. İnsanlar ne yaparlarsa karşılarına çıkacaklarına iman ederek dünyada yaşasınlar. İnsanlardan bunu çok fazla bekleyemiyoruz. Çünkü biz Müslümanlar bile maalesef ahiret merkezli yaşamak noktasında istenen seviyeden çok çok gerilenmeyiz. <Gülüyor> Ahiret merkezli yaşayan insan sadece kendisini kötülüklerden alıkoymaz. <Gülüyor> sadece iyiliklerle uğraşmaz ifade veya iyilik zannettiği işlerle uğraşmaz. Ahirete iman eden bir kimse belki en önemli özelliklerin başında bu insanın tembel olmaması, vaktini boşa geçirmemesi gelir. Niye? Çünkü Fe يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Çünkü ve لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Zerre miktarı hayır yapan onu görecektir. Zerre miktarı şer işleyen onu görecektir. İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Bu kitabın muhatabı olan Müslüman nasıl tembel olabilir? Ama tembel miyiz? Kendimize itiraf etmek zor olsa bile evet tembeliz. Ama niye? Niye? Bize yakışan bir şey değil ki bu. Akidemizle bağdaşan bir şey değil ki bu. Merhum Akif'in dediği gibi. Akideyi de yanlış anladık. Allah'ın kitabını da yanlış anladık. Çalış dedikçe şeriat. Çalışmadın durdun. Din namına binlerle hurafe uydurdun. Bir de tevekkülü sokuşturup araya... ...zavallı dini... ...onunla çevirdin maskaraya diyor. Tevekkül var mı İslam'da? Var. Fakat... ...miskin miskin oturup... ...her şeyi beklemek... ...değildir tevekkül. Akif'in... ...araya sokuşturulduğundan bahsettiği tevekkül... ...böyle bir tevekküldür. Bunu istemiyor Akif. Yoksa haşa Akif... ...dinde tevekkül olmadığını söylemiyor... Bozulmuş şekliyle tevekkülün dine ne kadar zararlı olduğunu anlatmak istiyor. Doğru bir tevekkül miskinlik değil, dinamizmin ta kendisidir. Çünkü ben yapabileceklerimin her mevzuda en azamisini yapacağım. Tevekkül budur, bunu yapmadan tevekkül etme hakkım yok. Zaten akla uygun da değildir. Nasıl ki tarlayı sürmeden tarlanın ekin vermesini te beklemek tevekkül olmuyorsa tarlanı süreceksin, ekinini, gübreni ne lazımsa hepsini yaptıktan sonra işi Allah'a havale edeceksin. Bunların bir tanesini süreçte olması gereken bir halkayı dahi ihmal edersen tevekkül olmaz. İslam'a aykırıdır. ...ve bir ecir almaktan ziyade bir vebale sebep olabilir. Onun için... ...dünya hayatında... ...ahiret merkezli yaşadığımız zaman... ...tembellik olmaz. Kendimizi sömürüye sömürülmeye elverişli konumda tutmak olmaz. Şeytanın da bizi sömürmesine müsaade etmeyiz. İnsanın da. Yani insan ve cin şeytanlarının her birisi ayrı bir şekilde bizi sömürmesine müsaade etmeyiz. Çünkü doğruyu bileceğiz. Aydınlatıcı, hidayet verici kitaplarla kitapla doğruyu göreceğiz doğruyu yapacağız. Doğru üzerinde ısrar edeceğiz. <gülüyor> Peki kıyamet gününde bu şekilde dünyada rezil olduktan sonra yangın azabına uğratılan kimseye ne denilecek? Zulmedilmiş olacak mı? Haşa. Cenab-ı Allah zulüm edici değildir. Diyecek ki ona, denilecek ki ona ذَلِكَ bima قَدَّمَتْ يَدَاكِ Senin içinde bulunduğun bu azap, dünyadayken ellerinin önden gönderdikleri sebebiyledir. Bu azap bir sonuçtur. Ama bu sonucu hazırlayan da sensin. Senin kendi ellerinle yaptıklarındır. Kimsenin ameli sana yükletilmediği, وَلَا تَزِرُوا اَزِرَةٌ وَيْزْرَ اُخْرَا Hiçbir günah taşıyan, günah yükü taşıyan bir nefis, başkasının günah yükünü taşımayacaktır. Ve اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ الْلِعْبِيدِ Ve çünkü Allah kullara asla zulmetmez. Dolayısıyla hiç kimse hak ettiğinden fazla azap görmeyeceği gibi hiç kimseye de Allah'ın benzer amellere vaat ettiğinden daha az mükafat da görmeyecektir. allah Teala her bir haseneye on misliyle karşılık verilecektir. Buyuruyor. Dokuz verirse zulmeder. Neye göre? Vaadine göre. Yoksa haşa hiç ecir vermese, en büyük iyilikleri yapanı azaplandırsa bile yine zulm olmaz. Ama vaadi var. vaadine dayanarak söylüyoruz. İyiliklerini karşılıksız bırakmaz. Kimsenin iyiliğini karşılıksız bırakmaz. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِيَا مْثَانِهَا Bir iyilik on misliyle. Kaça kadar? Yedi kadar. Ve Allah'ın dileyeceği katlara kadar. O lütuftur. Allah'ın lütfu ona kimse sınır koyamaz. Ama kesin bir şey vardır ki emin olduğumuz Allah ne iyiliklerimizi azaltarak ne kötülüklerimizi çoğaltarak ne yapmaz? Bizleri zulme uğratmaz. Öyle bir adil raptır Demek ki kıyamet adaletin en yüksek düzeyde tecelli edeceği ve gerçekleşeceği bir hayattır. Şu dünya hayatında türlü zulümler var. Türlü zalimlerin yanında zulümleri kar kalıyor. Esedler, Şarunlar, Netenyahular, Sisiler ve daha başkaları Yakın tarihte özellikle dünyada o kadar zalim gelip gitti ki, Stalin'i mi sayacaksın, Hitler'i mi sayacaksın, daha başkalarını mı sayacaksın, Mao'yu mu sayacaksın, halen Türkistan'da İslam dünyasının dört bir yerinde cereyan neden zulümleri mi sayacaksın, Burma'yı, bilmem neyi, Myanmar'ı vs. nereye sayacaksın? Hiçbir zulüm aynı şekilde, Karşılıksız kalmayacaktır. Onun için iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, güçlüysek zulmetmeyeceğiz. İki, bize zulmediliyorsa ümit kesmeyeceğiz ve yılmayacağız. Çünkü ahiret var. Bu her iki duruşun da sağlayıcısı teminatı ahirete imandır. Ahirete iman eden er veya geç adaletin muhakkak tahakkuk edeceğine de iman eder. Dolayısıyla en ufak bir zulüm veya tehdit karşısında inandığı haktan doğrudan ne yapmaz? Vazgeçmez. Çünkü o Doğru inancıyla ve akidesiyle Allah nezdinde kabul göreceğine inanır. Ve işin gerçeği de böyledir zaten. Onun için kesinlikle Allah'ın hiçbir şekilde kimseye zulmetmeyeceğine iman, dünyada yani ahirete imanının bu veçhesi dünyada hak üzere direnmenin en önemli dinamiğidir, en önemli dayanağıdır ve dolayısıyla zulümden de insan kendisini alıkoyacaktır. Olumsuz ifadelerde ise insan tiplerini örneklendiriyor Cenab-ı Allah. İşte 8. ayet-i kerimeden 10. ayet-i kerimeye kadar insanlar arasından bilgisizce Allah hakkında tartışanın vaziyeti anlatıldı. Bir de ondan daha çok görünüş itibarıyla dinde görünen fakat dine bağlanması gereken duruşuyla bağlanmayan kimseler var. İşte bu da ayrı bir örnek. Diyor ki: "Ve minennasi men ya'budu Allah'a ala harf" İnsanlardan bir kısmı da Allah'a bir uçurumun kenarındaymış gibi ibadet eder. Nasıl? Bakın. فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ Ona bir hayır isabet ederse, onunla oh der, bu din güzel din der. Yani bu din dolayısıyla müfessirlerin verdikleri örneklere göre işte hanımı erkek çocuk doğurursa, davarları bol bol yavrularsa, ekini bol gelirse, ticareti güzel giderse o Muhammed'in dini güzel bir dindir. Ters giderse fe in asabeu khayrun utman bi ve in asabatu fitnetun inqalab ona bu dini hadi kenarda, ya, kenarda ya bir fitne isabet ederse hemen yüz üstü tepe taklak düşer diyor. Yüz üstü gerisin geri döner gider. Müslüman oldu ticareti yürümez oldu. Ben faatleri işleri ters gitmeye başladı inancında sağlamlık olmadığı için ne yapacak? Bu, bu dinden böyle oldu. Bu, bu, dine girdim, onun için böyle oldu. Diyecek. Peki bu işin sonu ne? Bu böyle yapanın. Menfaat olunca tamam. Olmayınca yüzüstü döner. hasirat dünya ve ahire. Böyle bir kişi dünyalık için dine girmiş ya, dini de kaybeder, dünyayı da kaybeder, ahiretini de kaybeder. Hepsini kaybettir. Niçin? Çünkü bu hal Allah'a ihlasla ve dine sadakatle bağlanmaya aykırıdır. İhlas ne demek? İbadeti sadece Allah için yapmak demek. Dünya menfaatim işlerim yerine giderse ibadet edeceğim. İşlerim yolunda gitmezse ibadeti sao saklayacağım. Bazen gençlik çağında öğrenciler, imtihanları falan şiddetlendiği zaman bakıyorsunuz namazlarını muntazam kılarlar. İmtihanı atlattıktan sonra veya kötü geçtikten sonra işi gevşetirler. Tabii bu çocukluk halidir. Bu bunun çok fazla öyle eleştirilecek bir tarafı yok. Belki çoğumuz benzeri aşamalardan geçmiş olabiliriz. Bu değil kasıt. Bunlar mükellef, aklı başında insanlar. Ama dine din vasıtasıyla bir ifade yerindeyse menfaat elde etmek istiyor. Din üzerinden bir yerlere gelmek istiyor. Gelirse ne âlâ? Gelmezse bırakıp Gider. Modern dünyada bu tip insanlar çoğunlukta zaten. Fakat bu gibi insanların dindarlıklarının da bir kıymeti yok. Dinden ayrılıp uzaklaşmalarının da bir kıymeti yok. Zorlu zamanlarda yanınızda olmayanların rahat zamanınızda yanınızda olmalarının kıymeti yoktur. Hani Kara Gündüz dostu diyoruz ya, Benzetmek gibi olmasın onun gibi bir şey. Ben ne olursa olsun kardeşim bu dine dünya için bağlanmadım ki. Bu dinin hak din oluşundan dolayı ben buna iman ediyorum. Maddi olarak işim yolunda gidebilir de gitmeyebilir de. Bu ayrı bir şeydir. Bu ayrı bir mukadderattır. Bunun dinle bağlantısı yok. Böyle bir bağlantı yanlış bir görüştür. Yanlış bir değerlendiriştir. Kafirler zaten veya zayıf imanlılar zaten doğru dürüst hiçbir şeyi yerli yerinde değerlendiremezler. Hiçbir şeyi olduğu gibi ölçüp biçemezler. Onun için ihlasla, samimiyetle bu dine girmeyen insanlar gerçekten bu dinin kendilerine ne verdiğini bilemezler ve bu dinden doğru şeyler bekleyemezler. Hep kendi İfade erindeyse zihinlerinin oluşturduğu değerlerle dini ölçerler. Oysa kendilerini, herkes kendisini din ile ölçüp dine göre ayarlaması gerekirken, dini biz kendi oluşturduğumuz ölçülerle, kazandığımız parayla veya kaybettiklerimizle ölçüp değerlendirmeye kalkıştık mı, o zaman ne olur? Hasira dünya ve ahir. Dünyayı da kaybeder, ahireti de kaybeder. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪يِّ İşte apaçık ve besbelli hüsran da budur. يَدْعُوا مِنْ دُونِ O, Allah'ın dışında kendisine zararı da olmayan, faydası da olmayan, zarar da veremeyen, fayda da sağlayamayan, Varlıklara dua ve ibadet eder Allah'tan başka bütün Mahmudların durumu budur Bütün Mahmudların Durumu budur İsa Aleyhisselam Dahil Ha İsa Aleyhisselam'ın Haşa şanına değerine Hristiyanlar onu Rab edindiler Diye bir zarar gelmez o ayrı bir konu Enbiya suresini sonlarında görmüştük Geçen derslerde o ayrı bir konu. Fakat o da mahluktur. Kim ona ibadet ederse etsin, o bile Allah'ın bir peygamberidir. O ibadete razı değildir. Fakat o bile bir fayda ve bir zarar sağlayamaz kendisine ibadet edenlere. Çünkü bunlar peki bu ayet-i kerimede gönderme neye? Dünya menfaatine ibadet ediyor demek istiyor. Dünya menfaati için bu dindar görünüyor. Gerçekte onun mabudu dünya menfaatidir. Günümüzün insanlarının birçoğunda olduğu gibi. Mabudu menfaatidir. Yani kendi kendisinin mabududur. Hem abid hem mabut kendisi. Böyle bir çelişki olur mu? Tabii olur. Afera eyte, men ittaxa ilahahu hava. Afera, anta diyor, cana Allah. Sen kendi ilahını, hevası edineni gördün mü? Veya kendi hevasını ilahı edineni gördün mü? Diyor. Heva ne? Canının çektiği, arzu ettiği, hoşuna giden şeyler. Bunu ilah ediniyor. İşte bu, bu da budur. Kendisine fayda da ama hakikati bilmiyor. Hakikati bilmiyor. O ibadet ettiği uydurma ilahın kendisine bir faydası da yok, bir zararı da yok. ذَٰلِكَ هُوَ الدَّلَالُ baid İşte haktan en uzak sapıklık dalalet işte budur. Böyle bir dalalet, böyle bir uzaklaşış, doğru yoldan sapış o kadar çok ki haktan uzak mı? Uzaktır. Alabildiğine uzaktır. Niçin? Çünkü yed'û le men darruhu akrabu bin nef'i Böyle bir kimse hatta böyle bir kimse zararı faydasından, zarar ihtimali faydasından daha çok olana dua eder, ibadet eder. Zararı Ne? ona ibadet ettiği için bir fayda sağlamıyor. Ona ibadet ettiği için cehenneme gidecek. Zararı o. Dolayısıyla bunun nerede faydası olacak? <gülüyor> lebi'sel mevle ve lebi'sel aşir Beynesi ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Aşir işretten geliyor. Oturup kalkılan kimse demek. Arkadaş demek. Kendisiyle bol bol teşrik mesai yapılan kimse demek. Mevla da bir kimsenin ihtiyaçlarını üstlenen en yakın arkadaşı, dostu demek. Bu şekilde hak olmayan mağbutlara tapınan bir kimsenin edindiği bu mağbut ne kadar kötü bir Mevla'dır ve ne kadar kötü bir arkadaştır diyor. Buna karşılık müminlerin durumu ne? İnne Allah'a yudhilüllezine hemenu ve amilü s-salihat cennetin tecrih min tahtiyel Şüphesiz Allah iman edip salih abel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Burada ahirete iman ile alakalı buyruklar zikredildikten sonra kıyamet ile ahiret iki tane insan tipi bize örnek verildi. Birisi bilgisizce, hidayetsizce ve yolunu aydınlatan bir kitap olmadan Allah hakkında tartışan kimseler. Diğeri ise dine kıyısındayken, kıyısında kaldığı halde şöyle ufak bir fiskeyle Çıkacak şekilde kaydı kayacak türden ibadet eden olumsuz tip. Yani ihlaslı olmayan tip. Ve üçüncü olarak Allah'a şirk koşan tip. Burada ise bütün bunlara bedel daha doğrusu bunlar bir tarafta, diğer tarafta da Allah'ın razı olacağı ikinci bir insan tipi. Farklı bir insan tipi. İman eden ve salih amel işleyen. Öbürlerinin yeri cehennem, yangın azabı. Bunların yeri altından ırmaklar akan cennetler. Altlarından ırmaklar akacak. İman ve salih amel. İman kısacası inanılması gereken Esaslar ve itikatlardır. İtikat esaslarıdır. Salih amel de kısacası İslam şeriatının tamamıdır. Yani amelin her türlüsü, bütün amellerdir. Bunların da salih olmaları hangi ameli yaparsak yapalım salih amel olabilmesi için, Allah tarafından kabul edilebilir olması için şeriatın getirdiği esas ve hükümlere uygun olması lazım. Şeriatın getirdiği esas ve hükümlere uygun olmayan hiçbir amel salih amel vasfını kazanamaz. Dolayısıyla Allah tarafından makbul değildir. Ancak salih amel cennete götüren amellerdir. İman ve salih amel. İkisi beraber. İşte bir şair önemli değil ismi. Saf-ı terk kıldık, küfrü de imanı da. Maazallah. Allah ı na'leyhine camideki ayakkabılık demek. Biz küfrü de imanı da ayakkabılığa bıraktık diyor. Yani hiç kıymeti yok. Kusura bakma kıymeti yoksa senin de hiç kıymetin yok. İnsan imanıyla ve salih ameliyle kıymet kazanır. Allah nezdinde. İmana ve küfre hiçbir değer vermeyen hata ikisini aynı düzeyde gören bir insanın Allah nezdinde nasıl bir kıymeti olsun? La yestevi ashabun nari ashabul cenne Cenab-ı Allah. Nasıl safını aleyne terk kılacağız küfrü de ibanı da? Cennetliklerle cehennemlikler bir olmazlar, eşit olmazlar. İşte az önce bahsedilen birkaç olumsuz insan tipinin karşısında iman noktayı nazarından Allahü Teala salih amel işleyip iman edip salih amel işleyenleri nasıl mükafatlandıracağını bu ayet-i de kısaca anlatıyor altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın kitab-ı keriminde İslam peygamberinin sünnet seniyesinde bizlere belirttiği iman esaslarına şeksiz, şüphesiz ve tereddütsüz iman etmek onların hakikatlerine inanmaktır. Salih amel de kısaca şeriatın iyi amel dediği ve bu iyi amelleri yine şeriatın getirdiği ...esas ve ölçülere göre amel ederek yapmaktır. İşte bunlar altından ırmaklar akan cennetlere mükafat olarak konulacaktır. İnne Allah'a yef'alû mâ yud'id. Şüphesiz Allah neyi murad ederse, neyi isterse onu yapar. Allahü Teala'nın iradesine sınır koyacak, onun gücüne güç, gücüne sınır getirecek, tadid edecek hiçbir şey yoktur allah Teala neyi dilerse onu yapandır. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. O her şeye kadir olandır, gücü her şeye yetendir. Cenab-ı Allah bizleri iman ve salih amelden en ileri derecede hissedar kılsın, onlardan mahrum etmesin ve altından ırmaklar akan cennetlerin sakinlerinden eylesin. Devam edeceğiz inşallah. Buyurun.